Bir oyunda yenenin veya yenilenin bir şeyler ısmarlaması kumar mıdır? Şimdi karşılıklı bir oyun oynuyorsunuz. Şart olarak da kaybeden çay ikram edecek yahut kaybeden pasta ikram edecek gibi bir şart ileri sürülüyorsa o işlem kumardır. Dolayısıyla oynanan oyunda yenilen tarafın bir şeyler ödemesi şartını koşarak oynamak kumar hükmünde olduğundan caiz değildir. Ancak meşru bir oyun oynanıyor. Daha sonra kazanan yahut kaybeden yahut bu oyunlayanların dışındaki kişiler bir şeyler getiriyor ve birlikte yeniyorsa buna kumar denmez. E ancak oyun esnasında, oynamadan önce yenilenin bir şeyler getirmesi mecburiyeti, şartı koşuluyorsa o zaman bu kumar hükmündedir. Dolayısıyla dinen bu işlem yasaktır.